İçin Herkese merhaba. 95.0 Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Mayıs ayında Kaz Dağları'nda Çetnibaşı Köyü'nde sevgili Burhan Eltan'la bir söyleşi yapmıştık. Bir Tohum Vakfı'nın etkinliğinin başlayacağı günlerdi. O gün programda dinleyenler anımsayacak. Ertuğrul Küçük Bayır'dan da 3 ezgi çalmıştık. Yine Ben Kaz Dağları'ndayım. dün akşam bir rebetiko konseri yapmıştık. Şimdi ertesi gün Sevgili Ertuğrul'la Çamtepe'de Buğday Derneği'nin sevgili Viktor Ananyas'ın temellerini attığı ekolojik yaşam merkezinde Ertuğrul'la birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Ey dost da başladık programa. Evet, ey dost. Programa. Burada aslında şöyle Zeytin. Yani benim eşim. Onunla ilk tanıştığımızda onun böyle e, aslında bu Ey Dost dediğimiz e, Yunus Emre'nin sözleri aslında. Zaten mahlası da geçiyor içerisinde. Burada aslında dostun her hali yani hak, Hakka olan insana olan bütün her, her şeye hani, vasıl olan birliği anlatıyor diye bir hissiyatım var. E, orada zaten beraber onu söylemek yani düzenlemesi Zeytin'den yani eşim. Geliyor. Eşimden geliyor. Ben biraz onu hani şey minik minik biraz şey yaptın enerjisini yaptı öyle bir ee, enerjisi var. orada farklı sevgili hmm. Evet tabii ki Elif Nefes Elif var. Nefes'in Elif de Nefes bizim e, Evet kızımız ha. o da Kaç bizim... kaç yaşında? 2 yaşında. 2 yaşında. Ee, Hı -hı. Işte, Temmuz'da 2 yaşını doldurdu. Şimdi de hani bizimle zaten o titreşimlerin içinde hep var zaten. Çok 2, 2 yaş Hı -hı. ve hani o bizimle aslında müzik yapıyor. Bizim, Hı -hı. Bize de hocalık ediyor. Biz de ona. Ne güzel. Hani o karşılıklı. Siz aslında Olimpos'ta yaşıyorsunuz değil Hı -hı. mi? Biz Antalya'da Ant Ant Ant Olimpos'ta Ant Ant yaşıyoruz. Hı -hı. Evet. Bu Buğday Derneği'nin. Bu etkinlikler için geldik. Biz aslında Ağustos'un ikisinde geldik. Buradaki gençler kırsaladan önce başka etkinlikler de vardı. İşte Hı -hı. Kendi yaptığım müzik atölyesi vardı. O i̇şte 3 gün süren. Ondan önce çocuklarla yine bir etkinlik oldu. Analı Kuzulu diye. Böyle çok güzel bir Ay. isim bulmuşlar burada ona da. Ay. Orada yine çocuklarla etkinlikler yaptık. İşte buranın da enerjisini sevdiğim için yani Ay. böyle bir senedir böyle bekliyorduk hani böyle iple çekiyorduk. Hadi gitsin şu bir sene de gelelim yine diye. Şimdi geçen sene gelmiştik. Aslında ben seni bu Burhan Eltan'la yaptığımız Programda tanıdım, biraz geç tanıdım Hı -hı. Ertuğrul. Biraz bahseder misin müzik? Nasıl girdi hayatına? Bugün neler yapıyorsun? Hı -hı. Çocukluktan itibaren böyle bir şekilde aşılanmaya başladı. Ben Almanya'da doğdum. Orada 6-7 yaşıma kadar hani, hani evde müzik falan dinliyorsun ama tabii o çok hani bilinçli bir şekilde olan bir Anladım. şey. Değil. Hani sonra da işte bir şekilde bir piyano edindik işte seslere dokunmak hani onları taklit etmek vesaire babam da müzikle ilgileniyordu aslında babam babası bile davulcuymuş biraz böyle hı, hani hı. oradan oradan bir şekilde herhalde... kökeniniz ne? Ben Yok köken aslında baba tarafı Kars, Kars ama mesela şeyde İstanbul görünüyor anne tarafı Anladım. da öyle. Hı hı. Anne tarafı aslında İnebolu'ya kadar da gidiyor. Biraz şey hani hem Almanya'da doğdum işte İstanbul şey Beyoğlu benim kütük aslında. Tamam. Hı hı. Yani eğitimini evet. orada aldın müzik eğitimini yani değil mi? Yani çeşitli evet çeşitli yerlerden tabi oradan İstanbul'da çok besledi. Yani evet. İstanbul'da çok büyük besleyen yerlerden biri. Sonra işte Türkiye'ye geldikten sonra da işte Türkiye'de de 14-15 yaşımda gitarla tanışıp ona bayağı bir böyle merak sardım. Güzel. Hani biraz harmoni vesaire çalışmaya. Üniversite zamanında ben Almanca öğretmen ve filoloji okudum ama bitirmedim bunları. Hep böyle işte okulun müzik kulüplerine vesaire yani Yine müzik hep beni çekti belki hayatın hani hayatın merkezinde oldunuz. Işte. Evet, tamam. hayatın merkezine koydun yani ben ister istemez hep oraya çekti. Piyano ile başladın ama sonra neyi de karar kıldın? Tambur çalıyorsun değil mi biraz? Onlar evet tambur aslında daha sonra yani tamburun evriliyatı bende yani şimdi ne kadar yani belki 11 sene falan oldu. Tambur benim için aslında şey bir sazdı. Hani ileride böyle bilmiyorum neden ama hani yaşlılığıma doğru bir onu sanki böyle çok... Çünkü sesini çok seviyordum. Duyduğumda da çok böyle. Hani bir gönlüme dokunan bir şeydi. Daha sonra ben bir cümbüş tambur edindim. Ama bir ara ders de aldım. Ee, hani böyle iyi hocalardan. cümbüş tamburun aslında tambur kabul edilmediğini hani anladım. Hani o, çünkü yolda cümbüş tambur kolay hani taşıyorsun falan. Ama normal tambur yani ağaç tambur mızraplı tamur daha hassas bir şey var dokusu var <Gülüyor> ve tınası da gerçekten hani edindikten sonra onu izah etmeye başladıktan sonra onun dokusu da tadı da daha başka bir lezzeti var çok güzel bir enstrümanda hani virtüözite olma gibi bir yani kaygım yok ama onların tamam. beni böyle kendine İse. çektiği bir dünya ve aura hı hı. var ve onun ben o auranın içerisinde hani beraber yol alabilmenin hani bazen çok güzel bir hani hızlanıp seni güzel bir yere de getiriyor. Bazen böyle hani böyle sakinliği de yaşıyorsun. O tamamen şey hani hı hı. mesela Santur'da da öyle. Santur'da ben çok seneler önce Şakti diye bir grup var. Evet. Ee, <gülüyor> Mesela oradan duydum. Sonra işte İstanbul'dayken de işte 2001'de tabii gitmiştim İstanbul'a. Sokakta bir İranlı biri çalıyordum ve canlı duyduğumda böyle gerçekten o kayıtta duyduğum Hı -hı. o andan yani böyle tüylerim diken diken oldu onu diyebilirim. Sonra böyle belki kaç dakika bilmiyorum hatırlamıyorum ama çok uzun süre böyle hipnoz altında kalmıyoruz çalan arkadaşa. Çok da güzel çalıyordu yine ama çok keyifli ama bir müzik arası daha versek mi? Şimdi şey biz hani sevgili Victor'un ruhunun dolaştığı mekandayız. Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi. Hı hı. Bu çalışmanı onun için çalalım mı? Sen önerir misin? Ki. Tabii ki. Yani bu da böyle bir enstrümantal bir eserdi. Hani içerisinde e, ney, gitar var. Bu da Viktor'a gelsin. Tamam yani. Victor'un <gülüyor> aziz ruhuna gitsin diyelim. Evet. sen yolculuğun var değil mi müzik evet, eğitiminde Hind evet Hindistan'a da gittim öyle hem Hangisi böyle geldi? 2017 idi evet orası da yani hem turistik hem de müzikal bir yolculuk gibiydi benim için ilk başta işte Mumbai'a gittik oradan işte Ahmedabad Ahmedabad'tan Rajasthan'a gittik Rajas. ama Ahmedabad'ta da gittiğimiz yine böyle bir aşramda kalmıştık ve orada da başka Türkiye'den arkadaşlarımız vardı Onlarla da yine müzik yapmıştık o aşramda. Gel bir müzik daha çalalım Ertuğrul. Ne var sırada? Vallahi Abi, var. sen. Evet. Anlatır mısın? Tabii ki Ezdir. yar diye bir aslında sözleri içerisinde bir bayağı bir döngüsel bir şey var. Tamam. çeşitlilik var Hı -hı. bu parçada. Her şey yar olabiliyor onu biliyorum. Yani yar yarın hani seninle giden yoldaş Hı -hı. her yani can ona olabiliyor. Sadece işte biz onu böyle o aşkı oraya tekabül edecek bir Enerji titreşimi verelim. O zaten orada. O yüzden bu da öyle bir şey çıktı. An tamam, dinliyoruz. Keyifli olsun. Eyvallah. Evet, evet. Bye. <laughs> da düttürü dünya diye bir, yazdığım bir şarkı tamam. var. Aslında bu düttürü dünya dediğim şey hani e, aynı zamanda evet, bir, böyle bir ağacın bize bir dili gibi bir şey hissiyatı var ben yani bir ağacın işte tohumdan büyüyüp neler işte rüzgarlı olan ilişkisi, suyla olan ilişkisi bir yandan da hani gelip geçiciliğinin hani vardır diye düttürü dünya boş ver evet. zaten geçecek her şey. Öyle bir ağaç da sanki onu diyormuş gibi bir. E, Hayır. Tamam. Öyle bir hal. Dinliyoruz. sokak müzisyenliği de yaptın hmm, Ertuğrul. Evet. Yani aslında değil mi orada en güzel hani dinleyicininle buluşma anı o sokak. Sokak o kesinlikle gerçekten evet. Biraz böyle şey hissettiriyor. Saflık saflığı hissettiriyor bana. Evet. Hani müzik müzik ve e, dinleyici arasındaki. Hani konser konsere bilet alırsınız. <gülüyor> konsere tabii. gidersiniz ve hani e, orada oturursunuz ve ayakta evet. durursunuz. O ayrı bir tabii evet. konumlanma çeşidi. Onu bilmiyorum. Ama mesela Dikkatiniz dağılırsa ama mesela konserde oturmaya devam edersiniz. Evet. Genelde hiç kimse çıkmaz hani veya. Hı -hı. Ama sokak öyle değil. Yani gerçekten kişi geçiyor. Sürü... Mesela seni gerçekten. Evet bir sürü insan geçiyor ve böyle hani duruyor. şey değil. Bir statik farkı da yaratmıyor. Evet. evet. Hani hem zeminsiniz Hı -hı. dinleyiciyle. Hı -hı. Onun bir büyülü bir tarafı var. Böyle çok yani. Hı -hı. E, Hani şey gibi geliyor bana. Sanki biraz sokak müzisyenliği biraz daha böyle halk ozanları olurdu ya. yani Gezici. Evet şey. gezici. Biraz onun sanki ee, e, yeni, günümüze yeni uyarlanmış, uyarlanmış hal. hali gibi Orta geliyor. Orta çağda trubadorlar vardı. Bizim Anadolu'da aşıklar Hı -hı. Evet, gezgini. Yani onun hissiyatı yani, var çünkü. Masalcılar. Evet. Tabii. Yani işte, tabii tabii. tabii. Birçok türü var. Yani, sokağın öyle bir büyülü bir tarafı var. Alık kuvvetleri de... Epey bir engellemeler de yap. Yani tabii zaman zaman onlar evet. olabiliyor. İşte kimisi mesela bazen amfiler, amfilere yani amplikatörle çaldığınız zaman hı. çok sesli olduğunuz zaman veya işte biri şikayet ettiği zaman zabıta ve işte kolluk kuvvetleri arasında evet. bir gidip gelmeler ve hani rahatsız etmeler. Hani evet, evet. sonuçta bunları hani devletin veya işte atıyorum mesela şey, belediyelerin bunları e, bir e, yasal evet, prosedüre evet. oturtup mesela çünkü bu bir haktır yani mesela Kesinlikle. biz metroda e, müzik yaparken mesela üniversiteden hocalar geliyordu ve he, bir heyetin önünde çalıyordun yani eğer kabul görüyorsan oradan geçiyorsun veya işte Hı -hı. performansın evet, iyi değilse evet, evet. seni şey yapıyorlar işte evet. bir şekilde gönderiyor hani çünkü <gülüyor> müzik yani insanlara çok rahatsız etmenin de bir şey yok hani Hı -hı. titreşimin şey değilse iyi gelmiyorsa o zaman o da tabii sokakta Sadece maddi bir kaygıyla yapılabilecek Tabii. bir şey değil çünkü güzel bir enerji olsan zaten insanlar dinlemek Kesinlikle. istiyor. Aynen. aynen. Evet. Hı hı. Bir müzik arası daha verelim. Hı. Ne dinleyeceğiz Ertuğrul? Bu da Gönül Telinden bir dem. Tamam. Ee, benim için ee, öyle. dediğin kendimizi aradığımız bir yol aslında her şey ona e, varıyor çünkü bir sürü halimiz var o yüzden sadece böyle tanımladığım birkaç şey var hani can dediğin işte budur veya şudur hmm. her şey olabilir o yüzden o da e, bir sürü sıfat barındıra, barındırabilir içerisinde yeah, dinliyoruz evet. dinliyoruz çalgılar çalıyorsun, işte besteler yapıyorsun, düzenlemelerin var ama bir de çalgı yapım tarafım var. Yani ben daha çok perküsyon aletleri yapıyorum ama onun dışında böyle tamirat işte Soundtour tamiratı vesaire böyle kendime yönelik şeyler yapıyorum. Evet, evet. Ama mesela biraz da şey, daha çok böyle perküsyon aletleri yapıyorum. işte bendir, şamandavulu, işte erbane hatta böyle tasar, tasarladım cilt cırt cırtlı tak çıkar iksi bir arada böyle bir modelim evet, falan evet. var yaptım. Onları ben de işte Kaç, 14 sene önce falan herhalde kendime ilk yapmaya başlamıştım. Sonra böyle işte arkadaş çevremde de onun, hani bunu nereden aldın falan diye. hani işte ben benim yaptığım öğrendiklerimde de çevremdeki insanlara da yapmaya başladım ve hani bunu bir meslek haline getirdim Tabii aslında öyle için oldu. Geçirmek zorundasın, yaşamak zorundasın evet. ve iyi bir şey yap Yani güzel oluyor. Yani, bunu... yani bir terapi tarafı var. O çok iyi geliyor bana. Ağaçla uğraşmak çok güzel. Hani mesela zımpara da yorucu bir şey de var çünkü Hı -hı. ellerini kullanıyorsun. Hı -hı. Mesela eğer böyle çok fazla elim kullanıyorsan bazı günler oluyor. Mesela Hani akşam böyle müzik yapmakta bazen zorlanabiliyorum. Sen birçok saz kullanıyorsun. Buna bir örnek dinletebilir miyiz? Tabii mesela şeyle tambur ve bağlama ikisi aslında böyle çok yakın mesela. Hı -hı. Tambur biraz daha sanki günümüzde böyle sarayı temsil eder. Evet, i̇şte bağlama da halkı temsili bir şeyi var. Enerjisi var diye tanımlanıyor. Bence ikisi de aslında tam olarak öyle değil. Neyse ikisinin birleştirdiğim böyle bir kayıt vardı. Tamam. Onu paylaşmak isterim. Şu anda mesela bu börtü böceğinin sesleri içerisindeyiz. Yani doğanın bir müziği var. Yani doğa ve müzik ne anlama geliyor? Yani aslında. doğa müzik aslında kendi iç sesimizi duymamızı, yani derin dinlememizi kendimizi Hı -hı. ve var olan ya hani çevremizi dinlememizi sağlayan en büyük şey doğa Kentin aslında. Kentin kaotik evet, ortamında. Evet. Kent. Yani kentte de yaşadım. Hani o ikili iki. Beyoğlu diyorsun. Evet, Beyoğlunda da yaşadım gerçekten. O hani o keşmekeşin içinde tek taksimde yaşıyordum bir de. Sonra adayı adalara taşındım. Heybeliada da çok uzun süre kaldım, 7 sene. Orada da o hani sakinliği ve doğa özlemini hani İstanbul'da olmama rağmen onu olabildiği kadar evet giderebildim. Ee, doğa yani bizi besleyen en büyük aslında nimet diye düşünüyorum. Yani hem toprak ve yani her şey. Titre, bütün titreşim açısından. Yani bazen bir kuş sesini dinlersin ve o sana ilham verir. Yani o, eğer biz o kuşun sesini duyamıyorsak gerçekten aslında orada bir sıkıntı var. Doğa talanı var bir de yani. Epey bir zamandır ki biraz Alakır'dan bahsetmek ister misin? Al Alakır, evet ben bende güzel bir e, yeri var aslında. Hani e, oradaki arkadaşlarla bayağıdır görüşemiyorum ama Hı -hı. Antalya'da Tuğba'yla Birhan. Buradan bir selam. Evet onlara bence. da bir selam yani. verelim. Ben onlarla işte 2009'du herhalde yanlış hatırlamıyorsun. 2009'da Hı -hı. tanışmıştım ve o zaman da o talanların hani başladığını hani öğrendiğim ve doğada Hı -hı. bakın böyle şeyler oluyor. Hani hidroelektrik santralleri benim hayatıma yeni yeni giren kavramlardı. Tamam enerji var ama enerjiyi alırken doğayı tahrip etmeden onu nasıl alabiliriz veya onun üzerine hiç böyle hani düşüncelerim tam olmadığı zamanda onlar benim karşıma çıktı. Yaşadığı yeri görüp ve oradaki çevredeki o alanını da gördükten sonra hani gerçekten onlara bir gönül daşlık hissettim. Sokak performansları falan yaptık mesela bilirkişi raporları giderleri için işte Hatta bir dava açıldı değil Dava sizlere? açıldı Hı -hı. biz evet o şey 2011'den sonra 2011'de bir alakırdan da olan bir Hı -hı. E, kol vardı yani Akdeniz'den Türkiye'nin 7 kolundan Anadolu'yu Anadolu'yu vermeyeceğiz vermeyiz, diye. Bu da işte kampanyası. sırf Hesslere karşı değil yani aslında ta talana yani enerji de var. Hani Hı -hı. madenlere karşı yapılan hidroelektrik santrallerine karşı yani Dava. Karşı durmak derken, hani sadece böyle hani ilah anarşik bir tabii algıyla tabii. değil de hani tabii, gerçekten tabii. bu böyle şeyler oluyor ve hani insanların buna duyarlılığını, farkındalığını sağlamak. sağlamak için. Hı hı. Ee, yoksa ben mesela şeye çok inanmıyorum, hani ben bunu şeyde de çok yaşadım yürürken Anadolu, işte ben normalde benim gittiğim rota Karadeniz, ben Karadeniz'den yürümeye başladım. Hı hı. Onu da bilmiyorum neden ama hani anne tarafı biraz Karadenizlik var kan o tarafı, bilmiyorum. Hani ben <gülüyor> normalde o rota Artvin'den başlamıştı, ben Rize dan başladım. İziz'den de işte Ankara'ya kadar işte 900 km'den öyle yürüdüm yani. Hani şeyde yolda yürürken de hani aslında bir yandan o içsel Yol, hani kendimizle yürüyoruz aslında. Hani böyle tamam bir şey için yürüyoruz ama bir yandan evet o yolun hani, yani ayaklarının altında nasıl oluyor. Hani bunu şişiyor bir şey oluyor ama böyle hani sanki Ankara'ya varacağımızda benim hissiyatım şöyleydi. Yakın bir tarihte yani bu Anadolu'yu vermeyeceğiz öncesinden. Güney Amerika'da öyle bir etki şey olmuş yine. Yani bir, buradaki gibi bir yürüyüş olmuş ve böyle vardıklarında hani o kadar çok kalabalık ve hani gerçekten o kadar çok duyarlı insan varmış. Yani biz Gölbaşı'na vardık 500 kişiydik. Ne kadar hani ses getirdik onu bilmiyorum ama belki yine de bir yerde bir kelebek bir etkisi yapmıştır yani hani onu da şey yapmamak gerekiyor. Hani... Açılan dava berahta da sonuçlandı sonra değil mi? Evet yani o dava niye açıldı? İşte o da aslında ilk başta işte Gölbaşı'na kadar yüründü. Aslında hedef bütün yedi koldan gelen o bütün yürüyüşler hani Ankara'ya gidip, hani işte bakın böyle bir şey var. Hani buna da... Böyle bir derdimiz var. Böyle derdimiz var. Hani talan bir yere kadar işte hep beraber bunu nasıl çöze, çözümleyebiliriz, çözebiliriz? Aslında onun bence açılımı olmalıydı. Evet. Ee, tam böyle olmadı. Onun yerine işte biraz gruplar e, biraz dağıldı gibi oldu. Ee, daha sonra işte bir kısmı Ankara'ya gitti. Ee, mesela develerle yürüyenler vardı. Hani polis vesaire işte ku, e, kolluk kuvvetleri de develerle tabii şehir içine içerisine girmelerini istemedi ee, o yürüyüşten gelen bazı hı hı, işte, grupları. E, grupları. Ben de Ankara'ya kadar gittim. Hani Gölbaşı'ndan sonra artık hani yürüyüşüm bitti ama artık Ankara'ya bir şekilde gittik böyle. Sonra da orada bu hani e, yürüyüşe katılan arkadaşların yine orada Anadolu'yu vermeyeceğiz ve hani bu pestere işte bu talana karşı olan şeyi bir çadır eylemine dönüştürdü. Ondan sonra da o e, aslında Dava açılma süreci oradan kaynaklanıyor çünkü Aynen, işte. Hı hı, hı, tamam. e, öyle bir süreçti o. Eyvallah. Evet. Bir müzik daha versek mi Ertuğrul? Ne var sırada abi? Sen eder misin? Vallahi e, çok güzel Yunus Emre'nin böyle güzel kelam eden bir dünyası var benim hayatımda. Hı hı. E, çıktım erik dalına anda yedim üzümü. Bostan ısı der derne yersin kozunu. Bir sinek bir kartalı salladı vurduğu yere. Yalan değil gerçektir. Ben de gördüm tozunu mesela böyle metaforik bir Tamam. Ee, sözleri var. Hani bunu bana tesir ettiği bir dilde aktardım. Tamam, hani... dinlersiz o zaman. Evet. aldı vurdu yere yalan değil gerçekti geçtim eşsiz ayağım aldı güreşip basamadım Bak a şunun sözünü gözüze çuval eledim sözüm anladı dilsiz çağırıp söyler dilimdeki bu Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde bir etkinlik vardı. Sen de orada bir atölye düzenledin. Hı hı. Biraz söz edebilir misin? Evet orada e, dün başladı bu. Bu sabah ilk etkinliğimizi yaptık. Aslında o insanları böyle hani birliğe getirebilecek bir şey ya müzik. Ya yani mesela şimdi bilindik bir türkü varsa mesela atıyorum Aşık hmm. Veysel çok hani Türk içinde de kültürel bazı düşünelim bunu. Hmm. Mesela Türkiye'de çoğu insan uzun ince bir yoldayımı bilir. Evet, işte aşağı yukarı hani. Yani bu bir örnek sadece hani minik böyle insanları bir bir, bir, bir yerde toplamanın şeyi bir yani aynı ahenk içerisinde toplamanın e derdi içerisindeyim evet. aslında. Çünkü Anladım. buraya bir sürü insan geldi işte 20'den fazla katılımcı var şu an burada. <gülüyor> Ve hani ilk hani böyle bir birleştirici bir şeyle başlayalım Hatta ilk oturumdan önce ben başlattım şeyi, işte vücut perksiyonuyla Hı -hı. ilgili işte seslerle ilgili böyle hani nasıl aynı deme gelebiliriz, yani aynı ses Hı -hı. mertebesinde buluşuruz, onun üzerine bir çalışma yaptık. Hatta bugün yine işte 4-5 gibi yine öyle bir şey yapacağız, buluşma yapacağız. Ses, tarifin teşeden... tabii güzel olur, güzel olur. Peki bir mail adresin var mı özellikle sana ulaşmak isteyen yaptığın çalgıları merak edip öğrenmek isteyen Aa, insanlar çal... nasıl ulaşır sana? Yani mail adresi de var ErtugrulKBayraktar@gmail var. Onun dışında yaptım hani ensümanları görmek isteyen varsa onları da dümtek atölyesi diye yazarlarsa ha. Instagram'dan görebilirler. Instagram'da, tamam. Instagram'da dün tekat diye yazınca orada. YouTube sahip bugün programda Aha. ilk kez. Ed, evet, bu evet, yüzden de hani ya şimdi şey oluyor. E, bir şeyleri yapıp hani kaydedip hani müzikal olarak e, onlar böyle biriktikçe bende omuzumda yük oluyor. Ya yani o yüklerimden böyle kurtulmak için hani onları paylaşmak için. Hani bütün sosyal medya tabi bir mecra. Hı hı. Yani daha bir YouTube sayfası falan açmadım işte tamam. Spotify vesaire ama onları da açmak istiyorum çünkü hani paylaşmak ne kadar insanla paylaşmak. Belki bu program da bu şeyi tetikleyen bir şey olur. Ne İnşallah. dersin? Bugün yani... küçük küçük dinletler, dinleteceğiz o evet. eserleri. Evet. Çoğu yani... hala üzerinde çalıştığım eserler evet, ama. Tabi aslında bunlar daha bitmemiş şeyler ama hani böyle en azından... Tadımlık hani... bir şey yapıyoruz evet, bugün. Evet gönlümden böyle çıkan hani içimdeki tamam. sesleri aradığım bir yolculuk aslında bu hani Anlıyorum. onun o yolculuktan hani herkes böyle bir adım ben de geliyor gibi hissederse yürürken e, orada seslerle ne ala derim yani herke. Evet. Umarım bu programda buna vesile olur İnşallah Ertuğrul. Olur. Yani programın süresinde sonuna geliyoruz. Ne demek istersin müziğe, doğaya dair Ertuğrul? Yani mü müzik yani ben bu ha, hep söylerim hatta e, şifa benim Hı -hı. bu gerçekten Hı -hı. onu hissediyorum. Ya ben şifalandıkça bir insan hani bu Hani bu niyetle yaptım müziği paylaştığım zaman karşımdaki insanın da şifalanacağını hatta bunu böyle dalga dalga kelebek etkisi gibi dünyaya yayabiliriz. Yani müzik çok kuvvetli. Çok. Evet, çünkü titreşim yani titreşimden ibaretiz <gülüyor> insanla. <gülüyor> ee, o yüzden e, umarım hani hayatımızda bu şifa eksik olmaz. Hani, hani bir... <gülüyor> e, Öyle. Bir de doğanın müziğini eksiltir. Tabi zaten ya. aslında bizim, Değil yani, yani bizim beton nereye gidiyorsa orada evet. kesiliyor ses yani. Ama sesi, uçakların sesi, evet. bu cırcır cır böceklerin sesini bastırıyor. Yani bizim yaptığımız aslında bir nevi oyalanmak. Yani doğa doğada o kadar güzel ses var ki, yani evet. hepsinde bir şey, bir, birbiriyle örüntülü bir bağlantı Tabii, var. O ahenk dediğimiz. Arılar vızıldıyor sağımızda. Tabii solumuzda. yani bir yerden bir arı geçiyor, bir yandan yani. Bir kuş sesin mesela çok hani bazen ben mesela çalışırken bizim orada böyle bülbüller eksik olmaz olimposta. Onları bazen duyuyorum böyle hani rit, ritimlerini mesela ötüyorlar ya yani işte mesela bunu al bir yere koy. Yani her şey, her şey olabilir. Yani sadece dinleyecek bir alanımız olsun. Hani onu duyabileceğimiz bir alanımız olsun. O çok değerli. Eyvallah Ertuğrul. Evet. Devam ederiz sözleşlere daha ha. ileriki zamanlarda Eyvallah. da. Çok teşekkür Hı. ediyorum. Neyse. Görüşmek üzere diyorum. İnşallah. Sevgiler. Sevgiler. Hoşçakalın. <gülüyor> Babil'den sonra da bugün Ertuğrul Küçük Bayraktar ile Kaz Dağları'nda Buğday Derneği'nin Çamtape Ekolojik Yaşam Merkezi'nde muhabbet ettik. Ertuğrul'un terkisinde daha çok söz var, çok şarkı var. Bugün bazılarını sizlerle birlikte dinledik. programdan sonra Aradık ayında bu kez Antalya'da Olimpos'ta buluşmaya, bugün bıraktığımız yerden muhabbete devam etmeye sözleştik. Umarım bir aksilik olmaz ve sözümüzü gerçekleştirebiliriz. Yakında Ertuğrul'un şarkılarına Spotify'dan ve YouTube sayfasında ulaşabileceğiz. Haftaya bu kez İstanbul'da çok sevdiğim iki müzisyenin evlerine konuk olacağım. Gülşah Sargın Kaptaş ve Alper Kaptaş, çok yetenekli iki genç müzisyen. Umarım sizler de onları tanımaktan, şarkılarını dinlemekten hoşnut olacaksınız. Babil'den sonranın eski ve yeni kayıtlarına Facebook Babil'den Sonra sayfasından ulaşabilir, dinleyebilirsiniz. Programı Instagram sayfasından da takip edebilirsiniz. Programın son sözü Ertuğrul'da. Umarım Ertuğrul'un sazı ve sözü ona, sevgili eşi Zeytin'e, bebeleri Elif Nefes'e ve tabii bizleri de... Her zaman şifa taşır. Haftaya aynı gün ve saatte 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da buluşabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gürçay. Hepinize gönlünüzce yaşayacağınız sağlıklı, huzurlu ve müzikli güzel bir hafta diliyorum. Esen kalın. Geleneksel Halk şarkılarımızdan derlemeler, düzenlemeler de yapıyorsun. Bir evet. örnek dinletebilir miyiz şimdi Tabii dinleyicilerimize? Bir şey var, mesela Pir Sultan Abdal'dan Ey Benim Divane Gönlüm Var. Böyle tamam. düzenlemesini hatta sevgili Özgür Baba ile yaptık. Hı, Böyle. Tamam, bahsetmiştin. Evet. Ona da sevgiler olsun. Selam olsun. Selam evet. olsun. Öyle bu tamam. var. Dinliyoruz. Bu Dinliyoruz. Cefayı kendi özüm Ekmeyi gördüm yalnız